Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <Sessizlik> Ya ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. O sizi tek bir nefisten yarattı ve ondan Allahley Ey insanlar. Sizi tek bir nefisten Ademden yaratan ondan da eşini havvaayı yaratarak yeryüzüne ikisinden birçok erkekler, ve birçok kadınlar yayan Rabbinizden sakının. Onun hakkına birbirinizden isteklerde bulunuyor olduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah, sizin üzerinizde tam bir gözetleyicidir. ve la ve la Yetimlere mallarını verin ve temizi pis olana helali harama değişmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu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 eğer yetim olan kızlar hakkında kendileriyle evlendiğiniz takdirde adaletli olamayacağınızdan korkarsanız o halde size helal olan başka kadınlardan ikinci, üçüncü ve en çok dördüncü hanımlımız olacak şekilde nikahlayın. Buna rağmen onların da aralarında adaletli olamayacağınızdan korkarsanız artık bir tek hanım veya sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Bu haksızlık etmemenize daha yakındır. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlara mehirlerini gönüllü rızası ile verin. Fakat size ondan birını kendi gönlüyle bağışlarsa artık onu afiyetle rahatça yiyin. Ey veliler! Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı, velisi bulunduğunuz kimselerin mallarını aklı ermeyen Yerli yerinde kullanamayanlara vermeyin. Fakat kendilerine onlardan, o mallardan yedirin, onları giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. ويدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفت ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف Fá <gülüyor> ida evlilik çağına gelinceye kadar gözetip denetleyin. Nihayet onlar da rüşdine ermiş bir hal görürseniz artık mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de mallarını elimizden alacaklar diye israfla ve acele ile onları yemeyin. Ve yetimin malını idare eden fakat zengin olan kimse ise onun malını yemekten kaçınsın. O velilerden fakir olan kimse ise artık ihtiyaç ve emeğin nispetinde örfe uygun miktarda yesin. Sonunda onlara mallarını teslim ettiğiniz zaman da onlara karşı şahit bulundurun hesap görücü olarak ise Allah yeter nasibun vel nasibun vel Ana babanın ve akrabaların bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır. Kadınlar için de ana babanın ve akrabaların bıraktıklarından bir pay vardır. Ondan o bırakılandan kadın ve erkekler için az olsun, çok olsun, farz kılınmış bir nasip vardır. <gülüyor> Miras taksim olunurken varis olmayan akrabalar, yetimler ve yoksullar da hazır bulunursa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ hem yetimler hakkında korksun o kimseler ki eğer kendileri arkalarında güçsüz ve küçük evlatlar bırakacak olsalardı onlar hakkında endişe edeceklerdi. Öyleyse diğer yetimler hakkında da Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. <gülüyor> Şüphesiz ki haksız olarak yetimlerin mallarını yiyenler karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar yakında çılgın, alevli bir ateşe gireceklerdir. Şüüsiyukumullahu fi auladikum, ve in. إن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك مما تركين كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثا أبواه فلأمه الثلث تُفَرِّئُهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آفَا أُكُنَّ عَبْدَنَا أُكُلَا سَجَرُونَ أَيُّهُمْ أقرب لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar miras vermenizi emreder. Artık çocuklar ikiden fazla kız iseler o halde ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer o varis bir tek kız ise bu durumda mirasın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine mirastan altıda bir düşer. Eğer çocuğu yok da sadece ana babası ona varis olursa artık annesine üçte bir düşer. Kalan babasınındır. Fakat kardeşleri varsa o takdirde ettiği vasiyetten veya borçtan sonra annesine altıda bir düşer. Babalarınız ve oğullarınız bilmezsiniz ki hangisi fayda bakımından size daha yakındır. Bütün bunlar Allah'tan birer farizadır. Muhakkak ki Allah alim hakkıyla bilendir. Hakim her işi hikmetli olandır.